Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Avrupa Komisyonu tarihindeki ilk kadın başkan olan Ursula von der Leyen'in aldığı kararlar, kıtadaki 500 milyon insanı doğrudan ve dünyanın çeşitli yerlerinde Avrupa ile siyasi ve ekonomik ilişkileri olan başka milyonlarca insanı da dolaylı olarak etkileyecek. Avrupa'nın 2050 yılında dünyanın ilk karbon nötr yani karbon sıfır bölgesi haline gelmesini arzulayan Von der Leyen'in vizyonu Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunluğu tarafından da destekleniyor. Alman der Tagesspieger gazetesinde yer alan habere göre henüz taslak aşamasında olan 173 sayfalık belgenin birkaç yerinde program için yeşil ve adil yeni düzen başlığı kullanılıyor. Ekonomik gelişmelerini henüz tam tamamlamamış olduğunu iddia eden Doğu Avrupa ülkeleri ise yüksek standartlar koymanın kendilerine haksızlık olacağını iddia ediyor. Von der Leyen, Doğu Avrupalı ülkelere tanınacak bazı tavizlerle bu anlaşmayı hayata geçirebileceğini düşünüyor. Programda yapılması planlanan bazı değişiklikler şu şekilde. Kıyı ötesi rüzgar enerjisi kurulu gücünün artırılmasını sağlayacak bir yol haritası oluşturulması. Elektrikli araç kullanımını arttırmada menzil endişesi sorununu ortadan kaldırmak için 1 milyon elektrikli araç şarj istasyonu kurulması. Binalarda enerji verimliliğini arttırma amacıyla binaların yenilenmesine yönelik kaynağın arttırılması. Havacılık şirketlerinin artan salımlarına bağlı olarak yıllık 750 milyon avroya ulaşacak ek vergi getirilmesi, Avrupalı çelik üreticilerine daha az emisyona yol açacak üretim için kaynak sağlanması, kömür madenciliğinin durdurulduğu bölgelere yardımların önemli oranda arttırılması. Bu yani aslında bir ekonomik yatırım programı adeta. Birleşmiş Milletler'e göre çoğu Asya ülkesinin enerji kaynaklarının artan bir şekilde kömüre dayalı olması, Sera gazı salımını engellemeye ve dünyaya gittikçe kütleşen iklim krizinin yıkıcı etkilerinden korumaya yönelik uluslararası çabaları baltalıyor. Aralarında Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Vietnam'ın da bulunduğu Asya ülkeleri artan elektrik taleplerini karşılamak için kömüre yönelmeye hızla devam ediyor. Zaten Çin de aynı şekilde kömürü çok fazla kullanılıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Obay Sarmand, Reuters'e Asya ülkelerinin iklim değişikliğini engellemeye yönelik küresel çabalarının bir parçası olmak için daha iddialı hedefler birilemesi gerektiğini söyledi. Bu bölgede bazı ülkelerin enerji kaynağını hala yüksek oranda kömüre ve fosil yakıtlara dayanıyor ve bazılarında da artıyor dedi. Bu çok ama çok ciddi bir sorun çünkü dünyanın diğer yerlerinde elde edilen kazanımları anlamsız kılabilir. Birleşmiş Milletler'e göre bölge için gittikçe pahalıya patlayan iklim değişikliğinin en kötü etkilerini engellemek, iklim çalışmalarını sağladığı pek çok faydayı kavramak için çevreyi koruma isteğini arttırmak bu bölge için kritik önemde. Paris anlaşması ortalama küresel sıcaklıklarının 2 derecenin çok altında tutmayı yani 1,5 derece hedefine tutturmayı hedefliyor. Ancak şu anda uygulanmakta olan önlemlerle devam edilirse dünyayı bu yüzyılın sonuna kadar en az 3 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyor. Bu durum geniş çaplı bir felaket anlamına gelir. Bilim insanları ortalama sıcaklığın daha fazla artmasının iklim sistemini geri dönüşü olmayan kritik bir noktaya yaklaştırabileceği, mahsur kıtlığı, zorunlu göç, türlerin toplu yok oluşu, ekosistemin çöküşü ve toplumsal bozulma ile sonuçlanabileceği konusunda uyarıyor. Bangkok, Jakarta ve Manila gibi başlıca Asya şehirleri de deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalır. Sarmat bununla ilgili şunları söyledi. Kökten dönüşücü ve son derece iddialı önlemlerin her düzeyde alınması gerekiyor. Çok az zamanımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye'de Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci, Türkiye'nin iklim kanunu hazırlıklarına başladığını söyledi. Türkiye'nin müzakere pozisyonu hakkında ve Eylül ayında düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Toplantıları öncesinde Türkiye'nin eş öncülüğünü üstlendiği altyapı şehirler Ve yerel eylem teması konularında da bilgi verdi. İklim değişikliğine karşı başlattığı ve pek çok ülkede öğrenciler tarafından destek gören Fridays for Future hareketini başlatan İsveçli Greta Thunberg'in portresi, Portekizli mural sanatçıları Mr. Deo ve Paris Juan tarafından Kadıköy'de bir binanın duvarına resmedildi. İklim değişikliğine dikkat çekmek için bir gün okula gitmeme eylemi düzenleyerek dikkatleri üzerine çeken Greta'nın dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den de yaşıtları okul boykotları düzenleyerek destek vermişti. Greta Thunberg, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne gitmek için karbon emisyonlarına dikkat çekmek amacıyla uçak kullanmayı reddetmiş, çevre dostu yaya karnesiyle atla okyanusunu iki haftada geçerek New York'a ulaşmıştı. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Billy Elish yayınladığı All Good Girls Go To Hell müzik videosuyla herkesi 20-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek küresel iklim grevinde sokağa çıkmaya ve seslerini çıkarmaya çağırdı. Şarkıda ve klipte insanın dünyaya verdiği zarar, Kaliforniya'da çıkan yangınlar, fosil yakıtlar olan bağımlılık gibi konular var. Bir melek olarak uyanıp uçamadan petrol sızmış bir alana düşen sanatçı bütün vücudu petrol kanıtlarına bulanmış şekilde kanatları alev alırken yürümeyi başaramıyor. Elif şarkısında sizi uyarmadan demeyin diyor. De Elif şarkı yayınladı. Gün Instagram'dan yaptığı paylaşım ve videosuna eklediği bir notta bütün dünyayı 20 Eylül'de iklim grevine çağırıyor. Dünyamız öngörülmeyen bir hızla ısınıyor. Buzullar eriyor, okyanus seviyeleri yükseliyor, vahşi yaşam zehirleniyor ve ormanlarımız yanıyor.